Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Bir kardeşimiz sormuş, kocam anne ve babama uğramamı yasaklıyor. Buna hakkı var mı? E, doğrusu buna hakkı olmadığıdır. Buna hakkı olmamasıdır. Yani niçin? E, çünkü Allah, Resulü, Allah Subhanehu ve Teala, Sıla-i Rahim'i, Emretmiştir. Yani akrabaya, akrabayı ziyaret etmeyi, akrabayla iyi ilişkiler kurmayı. Özellikle anne ve babaya hakları oldukça fazladır. Allah Azze ve Celle anne ve babasına isyan edenin Allah'a isyan edeceğini bizlere haber vermiştir. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisine soru soran bir sahabeye insanlar içerisinde soru soruyor. Ey Allah'ın Resulü diyor aleyhissalatü vesselam. İnsanlar içerisinde... Kendisiyle iyi ilişki kurmama en layık olan kişi kimdir? Diyor ki annendir. Sonra kimdir diyor? Annendir diyor. Sonra kimdir diyor? Annendir diyor. Ondan sonra kimdir diyor? Babandır diyor. Bu sebeple Allah subhanehu ve teala e, anne ve babaya iyilikte bulunmayı, bulunmayı, onlara öf bile dememeyi emretmiştir. Hatta İmam-ı Zehebi el Elkebair isimli eserinde yani Büyük Günahlar isimli Eserinde anne ve babaya isyan etmeyi büyük günahlardan saymıştır. Peki kocanın engellemeye hakkı var mıdır? Hayır. Allah Subhanahu ve teala anne ve babaya itaati emrettiği gibi kocaya da itaati emretmiştir. Ancak şu istisna vardır. Allah Resulü ve vesselam şöyle buyuruyor. La ta'atin ni mahlukin fi masiyetil halık. Ya da la ta'atin ni mahlukin fi masiyetillâh. Diyor ki Allah'a isyanda hiçbir kula itaat yoktur. Yani Allah anne ve babaya iyilik etmeyi, itaat etmeyi ve ziyaret etmeyi emretmiş. Bu konuda hiç buna engel olan koca da olsa kim olursa olsun hiçbir mahluka itaat edilmez. Allah böyle emretti. Eşin bunlara isyan etmeye çağırıyor veya ziyaret etme diyerek sıla-i rahimin önünü kapatıyor. Bu doğru değildir bu konuda ona itaat edilmez. Ee, ya da efendime söyleyeyim aynı şekilde anne ve baba da kendilerine itaat emredilen kimselerdir. Ancak onlar da kocasına isyan etmeyi veyahut e, kocasıyla kötü geçimli olmayı emrediyorsa burada da onlara itaat edilmez. Yani dikkat ediniz, Allah'ın emri söz konusu olduğunda onun emrine muhalefete çağıran kim olursa olsun ona itaat edilmez. Bu konuda dikkat etmek gerekir. Ancak Yine bir de şöyle bir e, durum var. Yani e, mesela anne baba fitnecidir o başka hani veya anne baba e, sapıklığa çağırıyordur, şirke çağırıyordu. Tabi bu, bütün bunlar yine de yine de o eşin e, ziyaretine engellemeye e, sebep değildir. Ne yapacak? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun İman etmemiş, müşrik olmuş, müşrik kalmış e, amcaları veyahut yakın akrabaları vardı. Ancak bunlarla hiçbir zaman e, diyaloğunu, davet kapısını e, kapatmıyordu, diyaloğunu kesmiyordu. E, İbrahim aleyhisselam babasına ''Ya ebeti, ey babacığım'' diye, yani ''Seni yakarız, seni taşlarız'' diyen bir babaya ''Ey babacığım'' diyerek en güzel şekilde hitap ediyordu. Dolayısıyla onlara yumuşak söz söylenmesi ve buna benzer emirler söz konusudur. Bu sebeple kocanın, kocanın eşine anne ve babasını ziyaret etmesini engellemeye hakkı yoktur. Niye? Çünkü bu maruf bir emir değildir. Allah'ın emrini engellemeye çalışmaktır. Allah'ın razı olduğu bir amelin önünü kapatmaktır. Az önce söylediğim hadis de Allah'a isyanda hiçbir kula itaat yoktur. Hazihi vellahu alem ve sallallahu ala nabiyyina Muhammed ve ala ali Muhammed.